rızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygün Hazreti Fatıma Radıyallahu Anha Ümmü'l-Hasaneyn <gülüyor> Fatıma binti Muhammed e-Zehra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü kadın manasına gelen Zehra, babasının annesi manasına gelen Ümmü Ebiha, iffetli ve namuslu kadın manalarına gelen Betül lakaplarıyla yad edilen kızı Müminlerin annesi Hazreti Fatıma annemiz bir hissetten bir yıl önce Mekke'de dünyaya gözlerini açtı. Kendisine babasının annesi şeklinde seslenilmesinden anlaşılacağı üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Müminlerin annesi Peygamber Efendimizin kızı Fatıma arasında bir baba kız ilişkisinin ötesinde bir şefkat ve muhabbet bağı bulunuyordu. Bir gün Kabe'de namaz kılarken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin omuzlarına müşrikler tarafından bir devenin döl yatağının atılması üzerine büyük bir üzüntü yaşayan müminlerin annesi Fatıma annemiz bir anne şefkatiyle biricik babasının üzerindeki pislikleri temizlemiştir. Müminlerin annesi Hazreti Fatıma annemiz Peygamber Efendimizin rahle-i tedrisinden geçmişti adeta. Konuşmasından yürüyüşüne kadar birçok vasfı Resulullah'ın ahlakını yansıtıyordu. Bir edep ve hayat imsali olan Hazreti Fatıma'ya daha ilk gençlik yıllarında evlilik teklifleri gelmeye başlamıştı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o teklifleri birer birer geri çeviriyordu. Ta ki iki gözünün nuru olan Fatıma'sına Hazreti Ali radıyallahu an talip olana kadar. Yetimlik günlerinde Ebu Talib'in sofrasında bir emanet olan Peygamber Efendimiz şimdi Hatice'sinin emanetini Ebu Talib'in oğlu Hazreti Ali ile evlendiriyordu. Hazreti Ali radıyallahu anı keremallahu veche mehir verecek kadar malı bulunmadığı için Bedir Savaşı'nda ganimet olarak elde ettiği zırhı satarak 450 dirhem gümüş civarında mehir vermiştir. Hz. Fatıma annemizin ise bir kadife örtü, içine hurma lifi dondurulmuş deri bir yastık, iki el değirmeni, deriden yapılmış iki su kabı bulunuyordu. Fatıma annemiz ve Hazreti Ali Efendimizin evliliğinin 3. senesinin Ramazan ayında Hazreti Hasan radıyallahu anı 4. yılının Şaban ayında Hazreti Hüseyin radıyallahu an dünyaya gelmiştir. Fatıma annemiz tıpkı babası gibi sade bir hayat tarzını benimsemişti. El değirmeninde un öğütüyor, Hazreti Ali ile kuyudan su taşıyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sefere gitmeden önce en son Hazreti Fatıma ile vedalaşır, seferden döner dönmez ilk onunla görüşürdü. Fatıma benim parçamdır. Onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üzmüş olur buyuran Allah Resulü, Fatıma annemizi görünce sevinir, ellerinden tutar, yanaklarından öper ve ona güzel sözler söyleyerek, yanına oturturdu. Uhud savaşında yiyecek ve su taşımak ve yaralıları tedavi etmek gibi önemli görevler üstlenen Hazreti Fatıma Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dişinin kırılmasının üzerine yüzündeki kanları temizlemeye çalışmış, Efendimizin yüzündeki kanların dinmek bilmemesi üzerine bir hasır parçasını yakıp küllerini yüzüne bastırmak suretiyle kanamayı durdurmayı başarmıştı. Şiddetli bir hastalığa düçar olduğu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i Cebrail aleyhisselamla iki defa karşılıklı okuduklarını bunun ise vefatının yaklaştığına bir işaret olduğunu söyleyince Fatıma annemiz büyük bir üzüntüye gar kovmuş ve ağlamaya başlamıştı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailesinden ilk olarak kendisine kavuşacağını müjdelemesi üzerine bu üzüntüsü tebessüm ve sevince dönüşmüştür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme düşkünlüğüyle bilinen Hazreti Fatıma annemiz babasının vefatından sonra adeta büyük bir sarsıntı geçirdi. Allah Resulü defnedildikten sonra karşılaştığı Enes bin Mali'ye Resulullah'ın üzerine çar çabuk toprak atmaya nasıl eliniz vardı? Gönlünüz nasıl razı oldu? diyerek ağladı ve günlerce gözyaşı döktü. Tamamı Kütüb-ü Sitte'de yer alan 18 hadis rivayet eden ve kendisine şiir ve beytler de nispet edilen Hazreti Fatıma annemiz Allah Resulü'nün ölümünden beş buçuk ay sonra hicretin on birinci yılında Ramazan ayının üçüncü gününde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Salatu selam alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız buyurduğu